Muhterem efendim, müdârat ve mümaşat meselesi diğer bazı prensiplere münafi gibi gözüküyor. Bu hususu izah eder misiniz? Evet. Bir manada müdârat, mümaşat, insanları idare etme demek. Mümaşat da insanların ayağıyla, onların düşüncelerine uyarak yürüme demektir. Sîr-u alâ sîr gibi yani, ahvâlikum havalikum gibi bir şey oluyor yani. عَلَى سَيْرِ gibi bir şey oluyor. Böyle beraber yürüme, onların ayağıyla yürüme. Oradaki o adı sir سِيْرَ عَلَى deniyor da. Bizim mülazamızı aksettirme açısından böyle söylüyor. Bunlara yüklenen manalar o. Fakat bunlar biraz daha, daha önceki mülazalara bağlanarak ifade edilecek olursa esas Allah adına, Peygamber adına, İslam adına, dava adına böyle davranma belki onların bile kendine göre sevabı olur. Böyle olmaz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emreniyallah bi müdaratiniz ki ma'merani bil feraid buyurmaz. Allah bana insanları idare etmekle emretti, Farzlarla emrettiği gibi. Bazı rivayetlerde diyor, keşül kefade o doğru değil diyor. Ümür <gülüyor> tübü müdaratiniz ki diyor. Fakat mana aynı yere çıkıyor, aynı şeyi ifade ediyor. Birinde faili zahir. Şimdi eğer Efendimiz onunla olmuşsa, insanlar idareyle olmuşsa, yani o bir üsluptur. Kime nasıl konuşacak? Hangi muhatap karşısında nasıl tavır alacak? Doğrunun hangisini orada ortaya koyacak? Doğrunun hangisiyle onun ruhuna girecek? Doğrunun hangisiyle onu bir yere yönlendirecek? Öyle yapacak. Bazen oluyor ki bir insan geliyor, hiç Hz. Ebubekir'e mucize gösterme lüzumu duymamış. Hz. Ömer Efendimiz'e de duymamış. Hz. Osman ilklerden yani. Duyunca hemen sıçramış. E zaten kadimden de onun ismetini, iffetini, namusluğunu, emniyetini, güvenini, sadakatini biliyor yani. Peygamberlik hemen bakıyorsunuz. Üç insanın olduğu dönemde var, o yanında var yani. Hz. Ali fıtratı temiz. Ve aynı zamanda o fıtratın kirlenmemesi için de daha erken dönemde, çocukluk döneminde Allah onun atmosferi içine cebren atmış onu. Almış canını onu demiş. Amca sen bana baktın ben de buna bakayım demiş yani. Onun yanında ona baktığı dönemde peygamberlik gelmiş kendisine. Bir e onun üzerinde de ciddi tesir icra etmiş. Hz. Ali boş bir insan değil ki. Bir dahi, aklı kadar, mantığı kadar inkifaf etmiş bir ruhu var yani. Çok derin, engin bir çocukluk tecrübesi var. Efendim Sıla'zemi çok iyi okumuş. E bunlar hiç tereddüt etmeden gitmişler oraya. Ama bakıyorsunuz mesela bir yerde mucizatta gördüğümüz gibi bedevi bir yere gidiyor, nereye gidiyorsun falan yer. Ondan daha sana hayırlısını göstereyim mi? Nedir ondan daha hayırlısı? İşte, ben peygamberim diyor. E buna delilin nedir? Şu vadideki işte, semüre ağaç falan. Hüseyin bunları o kasite-i içinde değerlendirmiş. Şimdi bakın onu öyle konuşuyor. Diyelim ki Hüseyin geliyor, İmran'ın babası geliyor. Ona konuşurken orada, işte sen kaç tane ilahat yapıyorsun? Şu kadar, yedi tane. Kaç tanesi yerde, kaç tanesi gökte? Biri gökte, altısı yerde. Fesele sen rızık isterken kimin onun mantığını biliyor. İştigal alanını biliyor. Dünyasını biliyor. Bu çok önemli bir mesele. Biz bunları onun peygamberliğine delil sayıyoruz. Şimdi bunlar o peygamberin peygamberliğine delilse şayet, İnsanlara bazı şeyleri anlatma mevzuunda bir mürşidin evsafı olursa dehası olur onun. Onun karizması olur yani. Onun çok yüksek bir performansa sahip olduğunu gösterir bunlar. Ona göre konuşuyor şimdi. Husayn'a başka şekilde konuşuyor. Akabe'de karşılaştığı insanlara farklı şeyler konuşuyor. Beni diyor alın himaye eden diyor. Aranızdaki problemleri de Allah'ın izniyle çözerim. Onun karşılığı ne? Cennet. Anlaştık diyorlar. Onlara da farklı bir şey konuşuyor. Şimdi bu üzerinde durulan, belki sonsuzluğunda durulmuştur da, bence ayrıca bir doktora, iki doktora seviyesinde üzerinde durulması lazım gelen bir mesele. Efendimizin yüz çeşit konuşma tarzına, üslubuna rastlıyoruz orada. Ve bunların hepsi doğrudur. Ama bir doğrunun doğru olması, konuşan nazarı itibara alınarak, konuşulan nazar itibara alınarak, sözün kendisi nazar itibara alınarak, konjöktür nazar itibara alınarak, Böyle değerlendirilmesi lazım. Hatta doğru yalan mevzu bile mesele vaka mütabık veya değildir şeklinde demiyor. Konuşanın niyetine göre doğru efendim öbürüne göre doğru filan yani. Çok üzerinde münakaşa yapılan bir konu bildiğiniz gibi yani. Bu hem akide de söz konusu olan bir mesele hem belaatta söz konusu olan bir şey yani. Sıtkak kiz ve ihtimali olan haber nedir yani. Bu açıdan evet şimdi Müdarat dediğimiz meseleyi de işte yani peygamberlik çerçevesinde o meseleyi nasıl görüyorsak biz de bu hizmetimiz içinde meseleyi öyle yapacak. Yani müdarat insanları kandırma demek değildir. Yani takiye değildir, Şiilikte olan takiye değildir. Bu insanlar istidadına, kabiliyetlerine, neşet ettikleri muhite göre, kültür seviyelerine göre, bunların ilim ufuklarına göre, iştigal alanlarına göre, onların durumlarını nazar itibarı alarak ona göre bir üslupla meseleyi ortaya koyma. Farklı bir üslupla vaz etme demektir. Bu, öyle bir müdarat, Öyle bir müdarat olmayınca her zaman bir kısım eksiklikler yapabilirsiniz. Mesela kör hakime kör dersiniz. Doğrudur ama. Fakat ille de kör diyeceksin diye burada bir nasıl ı şer'i yoktur ya. Ben burada da doğru konuşacağım diye. Mesela birileri paranoya yaşıyorlar da dünyada. Bir akrep kıvırdaması karşısında da teröristler geliyor, yılan kıvırdaması karşısında teröristler geliyor. Bir araba bomba yüklü geldiğinde de teröristler geliyor falan diyorlarsa bunlar hayatı kendilerine zehir yapmış demektir. Şimdi böyle yapıyorlar diye kalkıp siz işte delisiniz hepiniz. Sizin yeriniz yer yüzü değil de belki tımarhane olmalı falan derseniz bence bu doğru olsa bile bu doğruyu demek doğru değildir yani. Bakın doğruyu demek doğru olmuyor. Bu tabiri aynen üssat kullanıyor. Her dediğiniz doğru olmalı ama fakat her doğruyu söylemek doğru değildir diyor. İşte bunların hepsi müdarat ve maşata geçen şeylerdir. Çünkü görüldüğü gibi bunlar hepsi mufale babındandır. Müşareketun isteyin dedi yani bunlar. Evet iki kişi arasında müşterek bir şeydir. O zaman siz bir şeyi vaz ederken ortaya koyarken sadece kendinize göre koymuyorsunuz. Karşı tarafın hissiyatını nazara itibara alıyorsunuz. Onun tepkilerini de nazar itibara alıyorsunuz aynı zamanda burada. Empati gibi bir şey yani, onları kendi yerinize koyuyorsunuz, kendiniz gibi mütahale ediyorsunuz burada. İşte bunlar darat maşa türü şeyler. Buna işte üslup diyebiliriz, buna usül diyebiliriz, usülüne göre. Hep arz ediyorum size tekrar tekrar, onu Fırıncı Hacı'dan dinlemiştim ben. Kelami gücü çok güçlüydü Ahmet Efendi, Kırklar elinde. Bir fırıncı, zat namazından niyazında bir adam. Bakalım cennet olsun. Diyor ki bir yerde bir aşçı böyle parmağınızı yalattıracak. Yalattırma ne demek? Yedirecek kadar yani. Güzel yemekler yapıyor, döktürüyor ama. Fakat hiçbir zaman servis yapmamış, bilmiyor. Bir yerde bu güzel yemekleri yapana servis yapma işi de düşüyor. Kimse olmadığı için. Çok aziz misafirler çağırmışlar. Bakıyor bakıyor, lan bu nasıl olacak o yemekler yapmak güzel de. Bu nasıl olacaktı diye bir türlü karar veremiyor. Sonra ben diyor yemek adına ün görmüşüm, gün görmüşüm diyor. Baştan gelsin hoşaf diyor. İşte her şeyi hoşafa çevirdi. Şimdi yemek yemenin bile bir usulü varsa bu, benimsenmiş bir sisteme göre yapılıyorsa çorba gelir baştan. Sonra sulu yemekler, etli yemekler gelir. Sonra etler pilava doğru gidilir yani. Tatlı matlı yenecekse ondan sonra yenilir. Usuldür bunlar. O zaman İnsanın bu türlü şeyleri başkalarına sunmasında yani maire maviye ait şeyleri sunmasında peygamber sofrasından bazı şeyleri sunmasında mutlaka müslük olmalıdır. Olmazsa istikrar hasıl eder. Tepki alırsınız o zaman. Çorba nasıl başta mide bulandırır? Alın başta biber yiyin falan. Nasıl mide bulandırır? Aynen öyle de. İnsan nerede ne diyeceğini, hangi muhataba göre nasıl konuşacağını, nasıl el alacağını Hangi konuyu nasıl ortaya koyacağını? Hani ifade tarzında da oluyor bu. Yani hukuk sistemine ait, ekonomik sistemlere ait kelimeler çok önemlidir. Onlardan nuanslara çok dikkat ederek her şeyi muhkemat türünden vazetmek icap eder. Edebi metinlerde öyle düşünmezsiniz. Siz orada daha ziyade tasvire kayarsınız. Ve şiirde daha çok tasvire kayarsınız. Farklı şeylerdir bunlar birbirinden. Bunun gibi sunacağınız şeyleri başkalarına sunarken de Efendim bu konu nasıl sunulmayı ihtizai eder ve bu adama nasıl ifade edilmesi lazım benim gibi bir adam nasıl konuşması lazım bu mevzu ee, İşte o müşaherekese şayet bunlarda bence buna teşvik etmeli belki insanları bu mevzda rahabilte etmeli tepki uyaracak şekilde değil ve aksiyon görecek şekilde değil Hüsnü kabul görecek şekilde meseleleri sunmaya irşad etmeli onları bu bakımdan da irşat işinde. Belki en başta yapılması gerektiği olan şey mütereşidinin mürşid haline getirilmesidir. Kendini mürşid zanneden insanların evvela o mevzuda uyarılmaları, onlara ders verilmeleri, neyi ne zaman nasıl kullanacaklar, onun onlara üretilmesi lazım. Ondan sonra onlardan vazife beklemek lazım. nur Hizmeti bu iki şeyi birden yapmıştır. Yani bir taraftan bizim elimize ama benim gibi insanlığı kabiliyet olmadığını alamayabilir. Halkın en önemli böyle, ekmek, su, havadan öte ihtiyaç duyduğu şeyleri işte iman hakikatleri adını ortaya koymuş, vaz etmiş. Ve aynı zamanda o lahikalarda da, ve aynı zamanda Risale-i Nur külliyatı içinde de bir kısım düsturlar da vazetmiş. Ne Nasıl sunulacak, nasıl bir tavır içinde insanlar olacak. Kardeşine karşı nasıl davranacak? Dostuna karşı nasıl davranacak? Tratarına karşı nasıl davranacak? Sempatizanına karşı nasıl davranacak? Düşmana karşı nasıl davranacak? Aynı zamanda bir üslup dersi de vermiş. O yönüyle de nurlara bakmak lazım. Yani parça parça alıp değerlendirme değil. Yani nedir nurlar? Bu nurlar dünyası nedir? Bu açıdan çok önemlidir o yani. İnsanların hissiyatlarına neyse bakatma, yetiştikleri kültür zeminde neyse bakatma, seviyeler ise bakatma, İlim telakkilerini hesaba katma. Yoksa hemen böyle 3-5 kelime konuşabiliyorsan bağışlayın her yerde ağzını açıp lambur lambur konuşma münasebetsizliktir, saygısızlıktır. Kime nasıl konuşturacak bilmek lazım bunu. Babam konuşmada benim sesimi duymamıştır hiç. Belki bir şey sorduğunda iki kelime konuşmuşumdur. Bizim milli terbiyemiz bunu gerektirir. Ben hiç onların yanında insanın beşeri Hayattan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Bana beşeri hayatla alakalı bir şeyi teklif ettiğiyle her zaman kıpkırmızı kesilmiş. Biraz da hizmetimi düşünerek hatalı bir söz konuşmuşumdur orada. Belki o kadar yani. Bu da bir öfkeyle yaptım. Herhalde o zaman kendimi çok iyi vakfetmiş gibi görüyordum da. Eşeklik o da. Öyle konuşulmaz anneye babaya. Ben dedim bu din böyle işte sağdan soldan çöküyorken beni böyle dünyaya çağırmanız ben sizin Diyanetinizden de şüphe ediyorum dedim. Evet çok acı konuştum. Amcam vardı onu araya koymuşlardı. Ama bunun dışında ben ona bazı şeyler anlattığımı hatırlamıyorum. Babam kürsüde bizim oğlanın sesi bu mu filan diye duymuş kürsüde. Hocam da herhalde ders taklidi derken benim sesimi öyle duyuyordu. El bu lafzuğudu alimâne müfredim ve yismun ve fiyelun ve harfun le imma imâ ...bana oturmam gerekli olan yeri götürmeden oturmadım. Onun yanında, çok ileri yaşlarımı kadar babamın yanında hep hasırda oturdum. Fakat o enderuni bir terbiyeye sahipti. Annem görmesin diye gizlice böyle, annemin gittiğini kollardı... ...hemen böyle bir yastık gibi bir şey alır, minder... ...benim altıma atar böyle yapardı. Evet, kendince böyle beni bir şey biliyorum zannediyordu. İlme saygısını öyle ortaya koyuyordu. Ama benimle onun arasında benim korumaya çalıştım. Onun korumaya çalıştığı şeyler. Şimdi konuşmadı o yani. Şimdi ben babamla konuşurken babama konuşuyor gibi konuşurum. O da bana konuşurken öyle konuşurdu. Baba gibi konuşurdu. Şimdi kime nasıl konuşacaksan bunlar çok önemli şeylerdir. Bazen belki hiç konuşmamak lazım. Ben babama bazı şeyler belki konuşmuşsam. ez kazarak konuşmuşsam. Kürsüde bile konuşmuşsam. Biraz onun karakteri müsaitti o işe. Hep diyorum size. Hiçbir baba öyle davranamaz. Ben risaleleri götürdüm ona verince, eline verince. Çok hızlı okumuş o eski lemalar. Geldi baktım böyle o iliş sayfalarda işte lisan, Kuveyza zayka filan. Böyle ezber okuyor onları. Bana aynen şöyle dedi. Meğer sağda solda şu zat, bu zat diye beyhude dolaşmışız. Arkasından koşmamız gerekli olan zat buymuş. Hem talihlerle teması vardı, hem küfrevilerle teması vardı. Fakat bana öyle dedi. Şimdi o terbiye de çok önemli yani. Dolayısıyla o bana kendisine bir şey ifade etme kapısını aralar. Konuşma çok önemlidir. Bu çağın bağışlayın, sıkı durun, terbiyesizliği o hale getirdi ki ben yakınımda, uzağımda böyle konuşacağım diye ortaya atılıp bir şeyler anlatan insanların Ağızlarından çıkan sözler cennet, firdevs, huri, ilman şeklinde nurani kelimeler bile olsa bana küfür gibi geliyor. Çünkü temelde bu kelimelerin çıktığı zatta saygı göremiyorum. Terbiye göremiyorum. Terbiyesizlikten gına getirmiş bir gönlüm var. İzdivaç, çocuk, Olmazsa biz kendi muhitimizde bunları. Genel terbiyemiz Bunlar ifadeye müsait değildi. Nerede ne konuşulacak onu iyi bilmek lazım. Ne kadar zorlanırlardı. Çocukların anası gibi. tüm evdekiler. Cariyeniz. Bir toplum evre çevire, yoğura yoğura bir kültürü şekillendirmiş. Bunu görmezlikten gelemezsiniz. Öyle bir körlük yakışmaz insanda bin senelik bir şey var. Hasıl edilmiş o. Hasıl etme bir, bir şey meydana getirmeye denir. Bir de yoğura yoğura nihai şekle ifra demektir. Evet. Sürçü lisan ettiğimde şüpheniz yok, şüphem yok. Kelimeler, mülazalar ifade edilirken ağır geldiyse Allah affetsin. Sizden özür dileme niyetinde de değilim. Çünkü bana göre özür dilemek kabahati ikileştirme demektir. Konuşurken başta doğru dürüst konuş, sonra özür dileme mecburiyetinde kalma. ne insanları enayi yerine koyuyor, hem kaba konuşuyorsun hem de kalkıp bir özürle onun affedileceğini zannediyorsun. Terminoloji, bu benim terminolojim. Benim mezhebimden olanlar kabul ederler, bir yani kabul etme mecburiyetinde değiller.